Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Stüdyoda iki konuğumuz var. Sevgili Boran Ekinci ve Emir Drahşen bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz hoş ikinci derken. <gülüyor> Umarız ki bu iki programı ard arda yayınlayabileceğiz, aksilik olmazsa bu devamlılığı da şahit olacaksınız böylelikle. Boran Bey ile uzun süredir istediğimiz ve sonunda da galiba becereceğimiz, <gülüyor> bilemiyoruz daha çünkü sonunu görmedik, becereceğimiz bir program fikrimiz vardı. Boran ikinci biliyorsunuz mimar olmasının yanında Bilim kurguya da meraklı ama artık ona bir radyocu da diyebiliriz. <gülüyor> Bütün meraklarının yanında bence radyoculuğu da hatta program prodüktörlüğünde koydu. Çünkü kayıt arşivini karıştıranlar kolaylıkla bulacaklardır. Boran Bey'in aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz çok güzel programlar var. Pek çok farklı mimarı bir programda ağırlama şansını elde etmiştik. E, kent meselelerini konuşmuştuk Boran Bey'le. Şimdi bu programda da aslında e, Boran İkinci'nin mimarlığını e, konuşacağız. Sonunda. Sonunda. <gülüyor> evet. Daha önce niyetlenip bir türlü başaramadığımız e, Boran İkinci mimarlığını konuşacağız. Ama Boran Bey'in tabii şöyle bir yani yıllardır e, bir şekilde belli ortamlarda kendisiyle sohbet şansı elde ediyorum. E, gençlere yönelik olarak yani yeni meslek insanlarına yönelik olarak da çok fazla Fikri var, deneyimi var, alınacak dersler var tartışmadan da kaçmaz. <gülüyor> yani eleştirilmekten kendisini eleştiren fikirlerle yaklaşılmasından da korkmaz. Bugün Boran Ekinci'nin mimarlığını konuşacağız. Siz nasıl bir mimarlık yaptığınızı ya da mimar olarak sizin anlatmıştı Boran Bey mesleğe ilk nasıl başladığını biraz böyle tesadüflerle içine düşülmüş olan bir şey. Ama hiç de sanki tesadüf olmayan, acayip adanmış, çok da çalışkan, zamanı oldukça verimli kullanan bir mimarsınız. Ee, nasıl gidiyor işler? <gülüyor> Vallahi işte iyi yani her zamanki gibi. Zaten şöyle geliyor yani biri bir iş verdiği zaman ya bu üzerine ben para veririm zaten bunu yapmak için. Eğlenmem için para veriyorlar gibi bir durum yani. <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi düşündüğüm zaman işte 81'de bölüme başladıysam işte proje çizme, basic design'le başlamışız. Bugün 38 yıl olmuş değil mi? Ee, bayağı bir zaman ve de e, o ilk gün hangi heyecana sahipsem bir şey yaparakta bugün hiçbir farkım yok. Yani herhangi bir konu geldiği zaman aynı şekilde böyle keyif alaraktan da zevk alaraktan hani çözelim yapalım filan neyse Hı. o şeyde hareket ediyorum. Fakat bu zaman çerçevesinde hala bir takım sorularım var. Acaba bu ne demek filan gibi şeyler olmasına rağmen bir takım şeylerde fikir olarak düşünce olarak hani oturuyor. Ben birazcık bu konuları açmak istiyorum bu Hı. programda. Harika. Gençlere de birazcık ipucu olsun diye. Bir kere arada şunu söyleyeyim böyle hırslı vahşi yaşam falan var ya yani bu işlerden vazgeçsinler yani. Hani ben şunu olayım bilmem ne star olayım çok para kazanayım falan yani bunlar baya ferah şeyler benim gözümde. Yani insanı yıpratan işin esasında doğru olmayan her ne yapıyorsan yap yani yemek yapıyorsan güzel bir yemek yap. Mimarlık yapıyorsan iyi yapmaya çalış. Müzik yapıyorsan güzel bir şarkı yap. Mühim olan o şarkının, besteni kendisi. Yani kendini ona kaptırman lazım. O şarkıyı kaç kişi dinleyecek? Ben bunu yapınca çok mu meşhur olacağım? Bilmem ne. Yani onlar baya saçma sapan şeyler. Yani o şarkıyı yapmak esas olan. Şimdi mimarlık mesleğine baktığımızda böyle konudan konuya da atlayabilirim bunu şey yaparken Hı ama zevkle dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Emir sen de yani şey fikri de şey yapabilirsin. Baktığımda şöyle düşünüyorum ee, mesela Mısır piramitlerini ele alalım binlerce yüz binlerce kişi çalışmış binlerce kişi belki yaparken ölmüş. Hı hı. Ondan sonra harabe olmuş. Belki bir müddet sonra da yok olacak. Aslında böyle yok olacak olan şeyler yapıyoruz bir yandan. Ee, peki yani nedir e, buradaki şey yani e, bize düşen şey? Yani hep şu şekilde görmüşsündür. Bir insanlığın bir serüveni var. Yani bu işte bir milyon yıldır, yüz bin yıldır neyse bizim modern insan. Bunun içinde ee, olumlu yani böyle birkaç basamak çıkarmak diyeyim veya hatta doğru bir yolda yürümek diyelim orada sen sana düşeni yapıyorsun insanlık olarak yani aslında yaptığımız iş bundan e, budur yani bunu güzel bir şekilde faydalı bir şekilde hakikaten benim hayata insanlığa şeye faydam olmuştur bu işin gelişmesinde veya hatta genel yazım yani mesleğimize de belki bu açıdan bakmak bana iyi bir şeyin bir hizmetçisiyiz parçasıyız ama güzelleştirelim zenginleştirelim vesaire vesaire şimdi e, peki bunu nasıl yaparız yani bir tane de konuş böyle çok gençlik yıllarında söylenir ya bizim iş hep düşünüyorum nasıl bir iş diğer işlerde mukayese ettiğimde diye bazı işler çünkü e, böyle çok belirgin e, nasıl yapılacağı Bizim iş hiç öyle belirgin değil. Bizim iş bir türlü bir iş de değil. Demin mesela Irmak şey Emir'in anlattığı şeydi. Yani bu mimarlık işi değil gibi dedi. Yani bahçe ekiyor biçiyor. Aslında hmm. tam bir tasarım meselesi. Evet. Ama böyle başka bir boyuta gitmiş. Veyahut da bir kişiyi düşünüyorsun. Yapı teknolojisi geliştiriyor. Bir kişi robot gibi şeyler yaparken bir kişi muhteşem heykeller yapıyor. Bir kişi sanayi ürünleri üretirken Başka bir kişi süper satılır, işte gayrimenkulcülerin bayıldığı şeyler geliştiriyor belki yani neyse. E, veya bir kişi süper ilişki kuruyor. Bu mesleği icra etmenin bayağı farklı farklı yolları var. Bu yolları mesela baktığımız zaman... E, Birbirinden farklı diyelim ki çok yol vardır ama 20 yol var diyelim ki bu 20 yolun 3'ü 5'i 10'u 12'si bir araya da geldiği durumlar da e, olabiliyor. Ben kendi çalışmalarına baktığımda aslında birçok yolu e, mesela kimsin bir uzay gemisi binada da yaptım anlatabiliyor muyum? <gülüyor> e, evet. Ne bileyim e, lamba da tasarladım <gülüyor> yazı karakteri de tasarladım mi söyleyeyim, tamamen sanayi ürünü olarak e, parçacıklardan oluşan teknolojik işler, inşaat sistemleri de tasarladım. Mekanların bir araya gelişlerini, açık alan, kapalı alan ilişkileri üzerine şeyler de yaptım. Analitik şeyler de yaptım. Bilmece çözmek gibi çok proje yaptım. Ona bayılıyorum zaten. <gülüyor> yani bir bilmeci olsun, çamurdan olsun evet. gibi. E, arkadaşlarımda da öyle mesela. Aralarında kavga ederler tartışma ortaklık yapmış bir şeyler olur karışıklık çıkar bir karışıklık var veya başka bir işte toparlayamıyorlar vaktinde hemen beni arıyorlar ben mesela çözücü başı olarak bütün her şeyi sistematikleştiriyorum bilmem ne yapıyorum bu iş nasıl çözülür falan diye ve ondan çok memnuniyet duyuyorum o matematik problemi çözmek gibi çok konudan konuya da atlıyor diyor ama yo. Şimdi Kendi meslek alanınızı anlatıyorsunuz <gülüyor> ya muhteşem. <gülüyor> Şimdi e, aradan yıllar geçip mesela birçok doğrultuda çalışmışım. Bazılarında bayağı çok çalışmışım. <gülüyor> Ve bunların e, dönüp baktığımda da farkına e, varıyorum o şeylerin. Biraz daha daha sonra detaylı gireceğim hani e, nedir o farklılık <gülüyor> şey diye. <gülüyor> Bir tane konu benim mesela ehemmiyet verdiğim bir düşünüyorum böyle hiç bir ağacın altında kendi evinde ne istersin diye sordukları zaman... Böyle Tokyo'mla ağacın altına gidip yatayım, <gülüyor> kitabımı okuyayım filan. Şimdi ben bunu istiyorum evimde. Buna sahip olmuş muyum? Hiç olamamışım. Evet. Öyle mi? <gülüyor> Kaç 56 yaşına geldim daha bir ağacım olamadı yani evet. tamam mı? Ama çok diktim. Onlar binaları şeylerinin boylarını geçtiler, büyüdüler bile. Yani etraf böyle bakıyorum lan bunları ben dikmiştim filan diyorum. Böyle yemyeşil orman gibi olmuşlar filan. O çok zevkli bir şey. Fakat ben bir ağacın <gülüyor> altına oturamadım. Ve de bu bende niyeyse heves olarak filan veya ama daha ilk yaptığım projelerde var bu. Ee, ne yaparsam yapayım buna yönelmeye çalışmışım. Yani bir evden baktığım yer mesela o genç yıllarda hmm. ütopik lineer kentler yapıyorduk. Lineer kentler ne bileyim Edirne'den Kars'a kadar gidiyor. Tek bir şehir filan böyle onları çiziyorduk. Onlarda bir de şey vardı. O kentten dışarısı orman. işte ceylanlar zıplıyor, kurtlar geziyor falan. Ya yani o kadar şey vahşi doğa. Hiç dokunmuyoruz falan. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Gibi. Yani o kadar tek binanın içinde böyle eve 18 dakika 27 saniyede ulaşıyorum. Hepsini hesapladım. Yani <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Yapabiliyorum ama önüm şey yani hakikaten. Böyle hiç değmiyorum bile. Hı hı. Tamam mı? Neredeyse. Şimdi onla bile o dışarıya olan bağ var. O en sert lineer kent Kars'tan evet. Edirne'ye kadar olan o kentte bile dışarıyla olan bir bağ var. Ondan sonra bakıyorum e, her yere teras, her yere bahçe, kat bahçeleri mümkün olduğu kadar yani mesela bir site yapılacak. Hiç benim kadar bahçe yapan bir şey yok. Yani bir baktığım zaman oranına bana her zaman herkese sürekli avlular bahçeler, teraslar Mutlaka ve mutlaka, neredeyse. Ya da bir görsel bağlantı yani Hı. şeyi. E, bu konuyu o kadar çok tipolojik bir şekilde çalışmışım ki. Yani e, o yaptıklarımı ben de inanamıyorum. Yani onu oturayım, <gülüyor> sistematize edeyim. Hep eski yaptıklarımı, hangisinin ne özelliği var filan gibi açık alan, kapalı alan bağlantısı açısından filan. Yaklaşık on yılımı alacak, beş yılımı alacak bir çalışma olduğunu fark ettim. Yani ileride yapacağım inşallah. Yani Bekliyoruz. sistematik olarak. Güzel master tezi olur aslında. Yani evet. bayağı bunu da bir arkadaşım var. O İsviçre'de bir e, okulun e, şeyi, e, dekanı şu anda. Ona biraz anlattığımda ben dedi bunun kitabını yapmak istiyorum. Aha kitap mı ne tipoloji falan. <gülüyor> Deyince ben oturdum çalışmaya başladım. Acaba çıkarabilir miyim diye. Onda mesela şöyle şeyler var diyelim ki yani kutu gibi bir şeyden bahsediyoruz. İşte üst üste gelen kutular, yan yana gelen kutular, yanında avlu olan kutular, önde bilmem ne, kayan kutular, arkası boşalanlar, bilmem ne olanlar, hmm. peş peşe gelenler, köprüyle geçilenler filan gibi. E, bunları böyle sistematiz şeyleri analitik başlıklarını koyduğumuz anda. E, bayağı bir sistem çıktığını fark ettim. Ve de şunu da fark ettim. ya Bir ara ilk yıllarımda, ilk 10. yılımda falan ben aynı şeylerimi yapıyorum diye şüpheye kapılmıştım. Hmm. Hatta bir şeyde gene seminer gibi bir şeyde birbirinden benzer bütün projelerimi herkese gösterdim. Herkese herkes sıkıntıdan yarıldıydı yani. <gülüyor> <gülüyor> hani orada bir tartışma ortamı olsun diye. Fakat bunun aslında tamamen tipolojik bir çalışma olduğunu yani bizim mesela şeyi düşünün yaşadığımız apartmanları evleri falan merdivenler kapıya açıyorsun karşılığında mutfak yatak odası bir salon aslında tamamımız aynı evde büyüdük. Yani bir tipoloji aynı evde yaşadık. Hı hı. Bunun gibi e, bu tipolojiyi kurduğun zaman bu bir tipoloji oldu. Hı hı. Tamam mı? Şöyle de bir şey çıktı. Madem böyle farklı ilişkileri tipolojinin kriteri olarak değerlendirebiliyoruz. Bunu kimyadaki şey tablosu vardır ya elementlerin hı hı. işte elektron sayısı bilmem ne filan. Ha onun gibi bir chart haline getirsek. Yani ilişkileri evet. yapı ilişkilerini işte mesela alçak yapılar için diyelim ki bir şey yaptık. Şunu fark ettim boşluklar var. Hı. Denenmemiş. Hiç çalışmadığım hmm. tipolojilerin yeri çıkıyor. Aa, çok güzel. Tamam mı? Çok enteresan yani. Dolayısıyla ha bir de mesela alttan bilmem ne alıp işte. <gülüyor> <gülüyor> Yanlında bilmem nasıl tepeden zıpla ya filan gibi yani. Tamam mı? Ha öyle bir şey de denenebilir. Şimdi bunu da denenebilirliğini de kurduktan sonra acaba dedim e, bilgisayar programı olarak yazılabilir mi bu? Ha. <gülüyor> tamam mı? Yazılabilir. Evet yani buna veri ve kriter şeyini yapmak hani bir ömür alacak bir iş ama çok sıkı bir iş. Yani mesela ben en çok alçak konutta aşırı çok çalışmam olduğu için hmm. e, e, bayağı şey yapılabilir. Mesela ne bileyim yüzde yetmiş manzara görsün. Evet, bilmem tabii. ne <gülüyor> anlatabiliyor muyum? E, orada mesela eğri bürü kenarlara veya yönlenmeye mevcut ağaçlara her birini veri olarak şey yapabilirsin. O zaman bilgisayar programında diyeyim bana bu alternatif şu alternatif track bir proje trak proje track bir proje yani yüklemesi çok ağır bir iş hı hı. Ve belki 50 kişi 5 yıl 10 yıl çalışacak yani bu programın veri yüklemesi için ama yükledikten sonra e, enteresan bir konu olabilir. Parametrize edilebilir Heh, kolaylıkla. Tamam emir. <gülüyor> <gülüyor> ya bah, aslında bahsettiğiniz makine öğrenimiyle belki de zaman içerisinde çok daha hızlanabilecek ve günün belki de bir gün e, e, bir e, yapay e, Boran ikinci <gülüyor> e, mimarlık <gülüyor> ofisler A üzerinden e, hizmete girip e, sizin işinizi elinizden alıp günün sonunda yapay boran ikinci mimarlık evet. ofisinin hissedarları zengin olurken siz de beş parasız falan bir işte, ağacın altında evet. takunya ile bitirebilirseniz yani. Ama belki olur. Biraz Black Mirror hikayesi gibi oldu ama. Şimdi mesela işin bir yanı hani acaba başta dedim ya bir takım şeyleri öğrendik ve yollarını gördük. Yani böyle bir şey yolunu gördüm mesela ama. Hep acabalar var. Çünkü bir dolu okulda hocalık da yaptım, yapıyorum filan. Şimdi şunu da görüyorum. Birinci sınıf öğrencisi basit bir projede. Dünya mimarlık tarihinde hiçbir mimarın yapmadığı yeni bir şey veriyor Ve bunu mutlaka yapıyor. Hmm. E, e hani bunun parametresi? Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bizim için böyle enteresan bir şey var. Bilmece çözmenin de böyle bir şeyi var. Bir bilmece çözmek için... Hiç olmayan bir şeyi getirip koymanız gerekiyor birçok zaman. O bilmecenin çözülebilmesi için. Yani işin esprisi orada. Dolayısıyla bu nerede sanat, nerede mühendislik? Bizde böyle bir şey var. Gayipten bir şeyler getirme gibi bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Ama o onun da önünü takamıyor. Her ikisi de çözüyor. Daha henüz bilmiyorum. Yani bu yolun yolcusuyum. Öyle söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum gibi şeyim. ...evet bir tane konu bu. Evet. Ee, üzerinden hep bir tipoloji şeyler mi? F'den. Tipolojiden de bahsetmişken Boran Bey'in aslında çok sıçrayan ölçeklerde birçok farklı denemeleri oluyor. Programa girmeden önce konuşuyorduk. Örneğin konutla ilgili bu programda da aslında şimdiye kadar konuştuk ara ara ama... ...yani belki de Türkiye'de sayılı mimarın yaptığı kadar çok konutla her anlamda hem hal olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan Marina da yapıyor, sistem de tasarlıyor, detay da tasarlıyor. Ama bir dönem arge binaları üzerinde yoğunlaştığı bir arı oluyor. Mesela bu da tipolojilerden bahsetmişken ilginç diye düşünüyorum. Bir yandan yarışmalar oluyor, bir yandan eğitimcilik devam ediyor, radyoculuk devam ediyor. Yani farklı farklı konular. Mesela şeyi bu inşaat sistemleri, yapı teknolojileri. Endüstriyel bağlantısı hı hı. Bu e, konunun Hep ilgimi çeken bir konu oldu Mesela ufak bir örnek vereyim Mezun oldum Hemen yapı kürsünde bir hocamız vardı e, Önder Hoca Ve de böyle bizde yapı kürsüsü çok talep gören bir şey değildi Yüksek lisansta Herkes proje tasarımı bilmem ne filan Gittim hocaya, hocam dedim ben dedim, asistanınız olmak istiyorum ve <gülüyor> o zaman şunu şey yaptım. Türkiye'de uygulanabilir inşaat sistemleri üzerine. Çünkü bilmiyorum bir bildiğimiz o betonarme falan var. Yani göremiyorum da. Anlatabiliyor muyum? Şimdi internet falan da yok zaten daha o zaman. Bu konuda çalışayım dedim. Ondan 10-12 yıl sonra fırsat buldum. O konuyu. Yani bir kere bir böyle bilim adamı gibi adamlara bir proje yapacakken yani onlara dedim ki böyle sizin bu binayı çelikten yapalım. Oh, yapalım bilmem ne <gülüyor> ya, kendimiz yapalım. <gülüyor> tamam yapalım filan. <gülüyor> ee, ve orada Orinç 14 yıl sonra fırsat bulabildi. <gülüyor> Bunu denemeye. Bu birkaç tane denememiz oldu e, bu konuyla ilgili. Hı -hı. inşaat sistemiyle ilgili. Bazıları klasik şeyler. Detayına girmeyeceğim şu anda Hı -hı. o işlerin de. Hatta benim tanınmamı sağlayan projelerde bu sayede geldi. Evet. Fethiye Marina'yı evet. neden yaparsın? Ha, bir mimar var, hafif konstrüksiyon yapıyor. Evet. Hmm. Ha o yapsın bari filan. Adam çünkü e, gidip saraya bakıp bina yapan Herodanın vitrayı farklı filan öyle bir adam bana o şeyi projeyi yaptırdı. Hafif konstrüksiyon ağaçların arasında kulübeler yapayım diye. Evet. Ee, Ha, ne diyordun Cenk? Bir şey, ha, şey Ben de e, aslında yani kendi öğrencilik zamanımda e, Fethiye Polisi o zaman yeni böyle evet. dolanıma girmişti. E, benim de intibam oydu Boran Bey'e dair. Yani Boran Bey e, hafif çelik ha. sistemler çözer. Böyle bir odağı vardır. Bu yapım teknolojilerini kullanarak farklı şeyler yapar. Çünkü... E, o projenin adını bilmiyorum ama sizin bir tane de böyle bir peyzajın üstünde duran... Ha gölevi var. Evet gölevi var. Hani Hı -hı. onlar böyle benzer dönemlerdeydi falan. Aynı benzer dönemlerde. Dönemler öyle dönemler. bir ama halbuki bu size gelmiş olan işin aslında bir şekilde gerektirdiği ve siz de aslında o sistemleri bildiğiniz için uyguladığınız i̇şte, bir çözüm. bir kere deneyebildik. Hı -hı. Evet. O denedikten sonra Boran yapar diye şeyimiz çıktı. Böyle <gülüyor> bir şey oldu. Ve ben hala bugün o tip iş çok yapıyorum. Evet. Belki en çok yaptığım iş türlerinden hafif konstrüksiyon kulübeler rimsi yapılar yani evet. e, onlarda da çok sistem denedim yani ahşap yapılarda 3-4 ayrı sistem denedim bir tane en son geliştirdiğim sistem Avusturyalılar filan detaylarımı çaldılar yani, <gülüyor> <gülüyor> yani anladın mı adamların siteye bir baktım benim detayı koymuş çünkü ben o detayla gönderiyorum o hmm. parça kesimi yaparken. Hmm. Benimsemiş hemen kendine standart detayı haline getirmiş mesela. Ama bu tip şeyler bizim meslekte çok oluyor. Mesela double fasat şeyi için biz şey hmm. çözüm bulduydum. Beş yıl sonra bir baktım bütün dünyada o detay yaygınlaştı. Çünkü benim önerdiğim şey cephe danışmanı firmaya gitti. Cephe danışmanı firma zaten Alman bir firmanın şeysi. O aa, doğru mantıktı. Bir baktım herifler bin projeli uğraşıyorsa o çözümü bin projeye yansıtmaya başladılar. Yani başta bilmiyorlardı ama. Bir gün düşündüm düşündüm bu nasıl çözülür diye aklıma bir şey geldi. Hemen gönderdim. Bir anda bakıyorum etrafta gezerken benim detayım diyorum mesela <gülüyor> tamam mı? Sizin bir de o, yani o projeler <gülüyor> özelinde e, geliştirdiğiniz bu detay meseleleri de var. Yani farklı malzeme birleşimini birbirlerine göre farklı çalışan malzemelerin bir araya gelişlerini e, mümkün kılabilmek için detaylar üretiyorsunuz. Normalde uygulanmayan şeyler. Yani... Bilmeyenler için söyleyelim bir aslında belli firmaların kendi standart çözümleri vardır. E, kendi ürünleri için geliştirdikleri. Yani bunlar kataloglardan seçilip tabii ki yapı projelerinde uygulanabilir ama Boran Bey'in bir yandan da o firmaların kabiliyetlerini arttıracak belki onları da itekleyen bir o, kısım talepleri ve çözümleri de oluyor. Şöyle o bana bir tek değil aslında biz bütün mimarlar evet. sürekli bunu yaparız. Bütün firmalar ürünlerini mimarlar sayesinde geliştiriyor. Hı hı. Yani bu. Çünkü mimar huzursuz bir adam olduğundan kesmiyor. Hı hı. O durum onu kesmiyor. Bir de şu olsa böyle mi olsaydı acaba? Hı hı. Falan. Anlatabiliyor muyum? Diye adamları kurcalıyor. Bir de sıkılıyor mimar. Hı hı. Bu var <gülüyor> ve bundan sonra ne var? Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ee, dolayısıyla yani mesela böyle pazarlamaya gelen bir cam firması şey geldi ürünlerini şey yaparken ona da aklıma bir şey geldi. Sen dedim bak bir tane şöyle bir şey yap oh, hakikaten mi falan dedi. Ondan sonra prototip yapıp bana hediye gönderdi mesela şeyi. Çünkü ne bileyim dekoratif camı güneş kırıcı olarak kullanma faktörünü dikkate almamıştı. Ben kullanılabileceğini söyledim bir mantıkla hemen yaptım mesela falan gibi. ...bunda... E, ...bu yapı sistemlerin şimdi ...bir tane de çok abartılı bir işimiz var. Onu çünkü izin aldım. Yayınlama de, e, yasağı var. Gizlilik hı hı, sö hı. sözleşmem olduğu için... ...hiçbir yerde yayınlamadım. Bu Legolardan... ...ev yapmak gibi olan bir evet. sistem. E, çok şizofrenik... ...bir sistem yani. <gülüyor> Ve anormal zevkli. Bambaşka bir şey yani. Endüstri... Tasarımı gibi bir şey tamam. yani bu bina şeydi ama bunda da yaparken şeyden başlıyorsun. Aks sistemi ne olmalı? Hangi mekan ölçüsüne göre ne gibi bir şey? Bütün bu parçalar nasıl bir araya gelmeli? Yani bir takım böyle bağlantı parçaları tasarlıyorsun. O bağlantı parçaları... 38 şekilde bağlantıya imkan veriyor falan gibi. Böyle verimlilik bilmem ne gibi. Böyle değişik bir e, konu. Onu da inşallah şey Mesela o da o tip çalışmaların bir ucuydu. Ama ben hep baktığımda beni sen ne miyim ben ağaç mimarıyım gibi. <gülüyor> tamam mı? En sevdiğin yapı malzemesine ağaç. <gülüyor> yani yaprak. <gülüyor> tamam Hep e, o mekanları yani hayata katmak. Hı <gülüyor> hı. Oluşturmak Bu çok yüksek yoğunluklu şeyde bile olsa. Mesela Gökler'in emsali olan şeylerde ben herkese bahçe verdim. %98'e falan. Hmm. Yani o tip projeler yaptım abartılı olarak. Hmm. İmar yönetmeninde uyuyor. Yatırımcı hala para kazanıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Belki iyi de kazanıyor yani. O tip verimlilikleri de var şeyde. Ee, bahçe oğlu bahçe gibi yani. En çok şeyim bu. Neyse vakit bitiyor diye evet, hızlı kestim. Evet vakit bitiyor. Ee, yine bize bir başka program yapma sözü alma e, düşüyor şu anda. Birkaç Oran daha Bey'de. kitap var, tipolojiler evet. var, periyodik tablonun Biz, eksik kısımları var. Bir sonraki programda bir proje konuşalım. Bir proje konuşalım. Yani bir proje üstünden konuşalım. Ee, bir başka programda da sizi ve çözüm ortağınız mühendisleri ya da yatırımcı olan insanları vesaire konuk edelim. Tamam. Böyle şeyler yapın. Hodrimeydan e, e, dedi. Şey teklif etti. Evet, <gülüyor> Aha, evet tabii. <tamam. gülüyor> <gülüyor> evet, ya teşekkür... aslında ben de e, Boran Bey'in e, bilim kurguyla olan ilişkisini evet. ve mimarlığı üzerinden bilim kurguyu ee, nasıl kullandığı ile ilgili birkaç soru sormak istiyordum. Artık bir sonraki programa program. hemen programdan <gülüyor> tamam, sonra. Güzel oldu. Şey. Bu evet. yayında bolca program sözü katmış evet. olduk. Boran Bey konuk etmek her zaman bize ve sevgili Emir Drahşanı'na da çok teşekkür ediyoruz. İki programda bizimle birlikte oldu. Dinleyiciler de umarım en az benim kadar ilham almışlardır. Yeter ki bulmaca olsun diyen Boran Bey'in 38 yılı aşkın süreden bir tutkuyla daha da karmaşıklaştırarak çözdüğü bulmacaları hiçbir zaman kaybetmeyin tutkunuzu. Hoşçakalın diyelim Sağ o zaman. Sağ olun. Teşekkürler. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım